Derin NBA'den hepinize merhabalar. Bu hafta özel bir programla karşınızdayız. Ödülleri konuşacağız. Artık NBA'de sezonun bitimine 3 hafta kaldı. Yılın bu dönemlerinde genelde ödüller damga vurur. Özellikle de MVP ödülü ama biz MVP'yi sona bırakacağız. Önce yılın yöneticisi ödülünden başlayalım Utkan. Ben sana hemen şöyle programa girerken küçük bir araştırma yaptım. Şimdi öne çıkan isimler Atlanta Hawks'un genel menajeri Deniferi, o özellikle Mike Badun Hamlesi her ne kadar bu sene gelmese de o hamle Koçla uyumlu çalıştıklarından dolayı öne çıkartıyorlar. E, Cleveland'ın genel menajeri David Griffin, Kevin Love, işte LeBron James hamleleri. Hı hı. E, Golden State Warriors'ın genel menajeri Bob Myers, o da Steve Kerr hamlesi onu öne çıkartmış. Ara dönemde Sam Presti'nin ki biz hatırlarsın geçen hafta zaten buna bir değinmiştik adaylardan biri olabilir diye Sam Presti'yi öne çıkartıyorlar. Belki de şaşıracağım bir isim daha var. Ben bugün e, biraz şaşırdığım bir ama anketlerde çok yüksek oy almış Chicago Bulls'un genel menajeri Gar Forman. <gülüyor> o biraz bence saçma olmuş ya sonuncusu söyledin abi. Yani o hiç... Ama Amerikan Kamuoyu senin gibi düşünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da biraz Dobie yapmış herhalde o. Özellikle o e, şöyle oldu. söyleyeyim, gazolamnesinden dolayı buzuru gönderdi, Gasol'u aldı, çok iyi iş yaptı diye. Ya o da, yani o, o mantıkla düşünürsek, evet de yani ben onu işte e, uzun yıllar planlama olarak düşünürsek, e, ben pek beğendiğim bir genel menajer değil kendisi. E, şöyle bir genel bakarsak, senin zaten saydığın en baştan itibaren adayları, e, Atlanta'dan başlarsak biraz. Atlanta'da e, ben işte o zaman daha hatırlarsın ilk geldiği yılda, e, Joe Johnson çok iyi bir takasla göndermişti. <Gülüyor> yani hiç kimse Joe Johnson, yani Johnson kontraktan çıkabileceğini düşünmezken bence çok iyi bir takasla gönderdi. Arkasından Josh Smith de uzatmadı. Ve e, yavaş yavaş e, belli bir plan dahilinde, işte plana kim uyuyorsa onunla devam ettiler. Ona göre bir kadro kurdular. E, i̇şte çok iyi bir koç buldu. Arkasından işte çok e, koça, koçun istediği bir kadro kurdu. E, benim favori adayım kendisi. O olayda biraz işte yıllar önce işte Miami üçlü kurduğu zaman direkt işte e, Petralya'ya gitmiş diyor. E, ben Clement'in bu sene öyle bir şey... Yani gene Clement üçlü kurduğu mantığından mı? Clement'in hak ettiğini düşünmüyorum. Şu bakımdan düşünmüyorum. E, zaten Lebron nereden baksan Lebron bir genel menajer başarısı olarak değil. E, işte kral evine geri döndü mantığıyla döndü. Biri ne işte, de pazarlama söz... bir aslında bunu. Evet biraz yani. Orada ben pek bir genel menajer başarısı olduğunu düşünmüyorum. Orada bir işte Kevin Love takasına gittiler. Kevin Love takası da bence uzun vadede pek başarılı bir takas değil. Yani bugün zaten Kevin Love'ın verimliliği çok tartışılıyor Clemens'la. Ve e, açıkçası ben o takasın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Kurulan üstünün de biraz kucağına düştüğünü, e, kendi başarısı olmadığına inanıyorum. Şöyle bir şey o var, o yüzden... konuda bir parantez açayım sen bitirme. E, J.R. Smith ile Shumpert takasını da söylüyorlar ara dönemde yapılan. Gerçi o da biraz hani kucağa düşmüş gibi ama ya evet o biraz işte o şeyleri kovaladı Oğuz dönem. Ee, biraz kucağına düşen işte o, o zaman potansiyel işte anlaşılamıyorsam barajıya sakatlanmıştı el mecbur zaten bir uzun takımı almak zorundalardı ee, o dönemde Denver zaten pilof yapamayacağı belli oldu direkt Bozgo'yu takas ettiler ee, elinde parçalar vardı yani bunu yapmak için yani şöyle çok aman aman bu oyuncuyu nasıl aldı diyemezsin C.R. Smith dediğin zaten şey, e, New York'ta giderek artık değeri düşmüştü ve sorunlu oyuncu etiketini fazlasıyla eleşti. Diğer söylemek Ger lazım bir parantez açayım. Sen dediğinle Gears Smith'i gönderdiği için de Phil alkışlıyorlardı. Tabii tabii. tabi yani Gears Smith'i o, o gün sorsalar 29 diğer 29 28 takımdan hiçbiri istemezdi herhalde. Biraz biraz Cleveland orada bir riske girdi. Risk şansına iyi bir şekilde onlara döndü. O yüzden ben pek Cleveland genel Manager'ın bunu hak ettiğine inanmıyorum. Ee, Sanpresti zaten geçen hafta konuşmuştuk. Sanpresti bence bütün takasları biraz hucadan düşmek oldu Enes i̇şte takasını planlı bir takas değil zaten. Enes kendi takasını istedi. Ee, o müteatta el mecbur yapmak zorunda çünkü genelde bir NBA'de şey vardır oyuncuların isteklerini yani takas olmak istek takas olma isteğini genelde olumlu bir şekilde cevaplandırmak zorunda. Var. Çünkü öbür, yarın öbür gün başka bir oyuncu alırlarken menajerler bunu ileri sürebiliyor. Yani e, sen benim oyuncuyu mutsuz ediyorsun işte oyuncu gitmek istezse zorla takıma tutuyorsun. Biraz Takımların yemek istediği bir etiket değil. O yüzden el mecbur Enes'i takas edeceklerdi. O yüzden çok başarılı bir takas değil. Detroit'te girdikleri takasa gelirsek de ee, Detroit yani iki taraf için de çok o Detroit'in o zaman bir garda ihtiyacı vardı. E Jackson zaten takas, takas olmak istiyordu. bayağıdır istiyordu. Edecekti el mecbur. E, Detroit'ten de karşılığında Jackson'ın değerini aldı. Yani Detroit'i bir kazıklama. Detroit'ten işte verdiğinden daha iyi gibi bir durum yok orada da. O yüzden ben Sam de böyle bir şey hak ettiğini düşünmüyorum. Ee, Golden State'e gelirsek de... Yani orada çok bir yani, hamle daha aslında yok koç haricinde. Yok. Koç getirildi. Başarılı bir koç seçimi oldu. Başarılı bir koç seçimi evet önemli bir genel menijer için. Ama zaten yarıştıkları yani ödül için yarıştıkları Atlanta'da başarılı bir koç seçimi yaptı. Ve bunun yanında 2-3 yıldır düzenli olarak sürekli doğru hamleler yapıyorlar. Ve bir plan da halinde çalışıyor Atlanta. Bunu hissediyorsun. Yani Atlanta mesela önümüzdeki, geçen program konuşmuştuk. Golden State geçen sene, önümüzdeki sene büyük sıkıntı çekebilir demiştik. İşte, e, Dream It, Be It, Thomas falan. Atlanta için öyle bir şey bahsedemiyorsun. Atlanta önümüzdeki yıl daha gelişebilir. Ondan sonraki yıl birazcık daha gelişebilir. Yani planlı bir şekilde geldiklerini hissediyorsun. O yüzden ben bu senin ödünün e, yönetici bakımından Atlanta'yı ee, kırskaytınışıyor. Yani ben üç aşağı ve yukarı sana özellikle batmayars konusunda o da genel menajerli aslında bu yaz e, rüştünü ispatlayacak öyle diyelim. E, Gar Forman konusunda da Chicago konusunda da aslında e, yani benim de biraz okuduktan sonra e, aklıma yattı işte Gasol işte Mirot için şimdi performansını falan görürüz aslında orada da e, başarılı aslında draft seçimleri de var ama onu tabi Tom Thibodeau kullanamıyor. Ya yani neyse abi ben de sana katılayım ben de oyumu Deniferi den yana <gülüyor> kullanayım. Biz o zaman bu e, bahsi kapatalım. Ödülü deniferiye verelim. Geçelim. Derife ile ilgili senin istersen bir şey de değinmek lazım. Demiferi bu sene başında bu e, ıhçılık muhabbeti yüzünden bir sıkıntıya düşmüştü. Ona rağmen e, yani zaten ıhçı olmadı. Işte, denkten yanlış aynen, hatırla destek gelmişti kendisine. Böyle bir şey olmadı ortaya çıkmıştı. Biraz da daha... Yani ödül başkasına giderse de bu muhabbetten yüzünden belki bir sıkıntı yüzünden gidebilir. Yani çok NBA buna prim vermemek için böyle bir şey destek çıkmayabilir. Yani genel bağımla şu an aklıma geldi. O yüzden söylüyorum. Şey konusunda da Gasol bence onların eline giden. Gasol'un o şekilde verim vereceğini kimse tahmin edemez. Yani Gasol'un kariyeri düşüşe geçmişti. Biraz orada bence şans. Biz ödülü verdik Deniferya'ya. Hayır, hayırlı olsun. Verdik verdik. O zaman hemen yılın koçuna geçelim. Ee, aslında burada çok e, aday sıralayabiliriz ama ya, Hakkaniyet açısından Steve Kerr ve Mark Mike azarı ben bu ikisini konuşalım istedim. Yani biri zaten Doğu'nun lideri, öbürü Batı'nın lideri. Ee, sen ne düşünüyorsun? Şu şekilde, yani sen zaten başlayıp kullandın, işte başka adaylar da sayabiliriz ya. Evet bu sene bence koçluk bakımından birçok koç başarılı. Yani başarılı performans var ama dediğim gibi en iyisini konuşmak gerekirse tartışmasız bu iki ismi konuşmamız lazım. Şimdi genel olarak Atlanta ile Golden State bu sezonu çok karşılaştırıldı. Ben ee, bu konuda Golden State'in koçunu bir adım önde tutuyorum. E, neden diye sorarsan abi. Çünkü geçen sanki Golden State ile bu sanki Golden State'in arasında inanılmaz farklılıklar ve bu farklılıklar oyuncu kadrosu yüzünden gelişen farklılıklar değil. Farklılıklar nedir? Koç değişti ve koçun takım üzerindeki planları doğrultusunda sağ yansıtılan performansla değişti. İşte Truman's Green'i 4 numaraya çekmek, e, Harrison Barnes'ı 3'e çekip daha fazla verim almak, yani rotasyonu işte, doğru ayarlamak, işte Bigadal'ı 3'e çekip e, soğuma şey olarak kullanmak, 2.5 olarak kullanmak, e, Bogut'tan daha fazla soğuma bakımından verim almak, e, bu sene bakıyorsun... Ee, ben şey inanmamıştım. Geçen sene gelirken işte Steve Kerr, iyi 3-4'ü, e, Curry ile Clyde Thompson'ın da verimini arttırıp tarzı bir geyik vardı. Ben öyle bir geyikin gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ancak performans bakımından, doğru kullanmak bakımından bu sezon ikisinin de zaten artan bir verimi var. E, bak baktığı zaman o verimler artmış gözüküyor. E, takım geçen seneye göre inanılmaz bir oynama yaşamış performans bakımından. <gülüyor> Pardon. O yüzden Golden State'in koçunun bir adım ödüğünü olmuş diyorum. Atlanta'ya söylediğim gibi. Atlanta uzun yıllı bir planlamaz. Bugün e, ya da işte verimleni ilerideki yıllarda alacak bir planlama. Bu season, evet gerçekten o kadroya göre, elindeki kadroya göre çok iyi bir başarı elde ettiler. Ama e, birincisi şimdi bir kere Golden State daha zor takımlarla oynuyor. E, zaten konferans bat batıda olduğu için daha zor takımlarla daha fazla manç yap yapıyor. Atlanta ne kadar batı takımlarına karşı başarılı olsa da doğu doğuda takımlarına daha fazla yapıyor. Yani oyadığı kolay mançası daha fazla. E zaten bu bakımdan düşündüğü zaman zaten Golden State derece olarak önde ve 3 maç Atlanta'da olması lazım yani son 21-8 yanılmıyorsam e, Atlanta'nın batı takımlarına karşı yani evet ya yani iyi ama yani sonuçta daha fazla maç yapıyor e, doğu takımlarıyla. E bu takımlarıyla bu bakımdan hep bütün her şeyi böyle göz önüne alırsak an şeyde bence e, bu sezonun koçu Golden State'ten Siskorin olması gerektiğini düşünüyorum bilmiyorum ben sen ne düşünüyorsun baba da Burada <gülüyor> burada ayrılıyoruz yani. Ya şimdi şöyle tabii ben e, genel anlamda Steve Kerr'le ile ilgili söylediklerinin altına imza atarım, onu söyleyeyim yani o konuda kesinlikle bir şüphem yok. Atlanta Eptab ben şöyle bakıyorum. E, geçen sene 38 galibiyet almış bir takım. Bu sene de birçok e, yazarın 40, 42 maksimum 45 galibiyet yazdığı bir takımın şu an 54 galibiyette olması ki sezonu 60 galibiyette bitirmeleri de olası zaten. Ya büyük bir başarı. Evet. Ha? Şu da var tabii senin dediğin noktada Doğu'nun bu halinde bu ne kadar başarı sayılır denilebilir ama şu var e, sonuçta Doğu'nun bu halinden mesela bir Cleveland yararlanamadı. Bir Chicago yararlanamadı daha evet. hazır takımlar. Bir Toronto yararlanamadı ki biz seninle yazın e, analiz yaptığımızı hatırlarsın ben Toronto'yu 50 galibiyeti geçebilir diyordum. Sen ısrarla abi 50 galibiyeti geçemezler diyordum. Ben, mesela bu konjektürde Washington yani Zaten sen onun işte koçunun o yüzden hiç ben zaten Ondan... seni böyle şey yapmak için yapıyorum bunu <gülüyor> Kanına girmek için <gülüyor> <gülüyor> mesela bugün Washington'ın başında olsaydı Mike Brady'nin hazır muhtemelen Washington bugün farklı bir noktada olurdu mesela bazen koçlar hakikaten çok etkiliyor ama dediğin gibi Mike Brady'nin en büyük avantajı da tabii ki bir uzun vadeli bir planın parçası olarak geldi ee, bir hazır bir sistemi var oyuncular ona alışmıştı <gülüyor> ama yine de e, bir takım yaratma açısından ben Atlanta'yı her ne kadar doğuda da olsa bir mucize olarak görüyorum. Yani şu derecesi bana çok şaşırtıcı ya hakikaten. Yani... Ya tabii se sezon, sezon başı konuştuğumuzda ben At Atlanta ne yapmak istiyor? Playoff bile play yapamazlar, niye hamle yapıyorlar tarzı bir söylemde bulunmuştum. Ya tabii yani, zaten şey anlamda konuşuyoruz. İki koçun da fazlasıyla baş olduğunu kabul ediyoruz. Ee, hangisi daha başarılı diye konuşuyoruz ki o bakımdan bana şey daha başarılı var, geliyor. Atlanta konusunda ya mesela biz bench'inden yan roldeki oyuncularından bu kadar katkı alacağını da tahmin edemiyorduk. Orayı da iyi harmanladı. Mesela nasıl Golden State'te Draymond Green'in falan savunma efektinden bahsediyorsun. Atlanta'da da bu şeyi iyi ya, harmanladı kadroyu. İşte yani... Ya en azından Deniz Şörder'in çıkışı var yani Şörder inanılmaz bir çıkış yaptı. Ee, yani çaylak sezonu geçen seneydi işte geçen sene çaylak sezonu benim anlamışlarımda potansiyelli bir önce olduğu bahsediliyordu ama bu sezon e, Schroeder'i çok iyi alıştırdı hatta bence uzun vadede Atlanta'nın Jeff Ticke takaslayıp ki, devam etmesi yani, lazım bence de onlar ki, da onu senin, planlıyor. De, de, aynen de, bu konuşulan bir şey ya bir de düşün mesela yazın sen hatırlarsın Pero muhabbet olmuştu Türkiye'ye gelir mi gelmez mi Fenerbahçe <gülüyor> mesela Pero Antic, <gülüyor> evet. dalga geçilen bir adamdı hatırlıyorsun dalga geçiyorlardı adamla ya. Peronat için ne yaptı? Onu bile e, sisteme adapte etti. İşte Mike Scott'lar falan. E, burada ayrılıyoruz <gülüyor> herhalde. Bir bir. <gülüyor> Mike Baden'in sistemi. Evet falan. öyle diyelim ya. Ben... Burada biraz bir, bir gibi olduk. E, o zaman geçelim e, yılın savunmacası ödülüne. Ben şimdi topu sana şöyle atacağım. <gülüyor> Yine bugün bir, e, bir bakayım dedim. Hani bizim unuttuğumuz falan isimler. Çok sürpriz bir isim var. Onu soracağım sana. Şimdi öncelikle işte DeAndre Jordan öne çıkan oyunculardan biri. Rudy Gobert Utah'da öne çıkan oyunculardan biri. Ee, senin ismini sevdiğin oyuncu var. Hornets'ten Michael Kidd, Gilchrist <gülüyor> var. O <gülüyor> neyum <Tony gülüyor> var? E, Buranın gidiklisi. Kawhi Leonard var. Yani Kawhi Leonard'ı bir parantez açmak <gülüyor> lazım. Tabii hani sezonun belli bölümünü sakat geçirdi. Andre Bogut var. Golden State'den <gülüyor> yine bir başka oyuncu. Draymond Green'i söylüyorlar. Milwaukee'den Chris Middleton'ı söylemişler. Sürpriz oyuncuya geleyim. Ee, hmm. Belki senin aklına hiç gelmemiştir. Tim Duncan. Ne alakaymış bir, çok, bir iki sitede gördüm. Tim Duncan'ın ciddi ciddi bu yarış içerisinde ilk beşte olduğunu söyleyen siteler var Amerika'da. Yani herhalde Tim Duncan kariyerinin sonunda bütün ödülleri alsın diye bir amaçlanmış bir şey herhalde. Yani ne bileyim, yani San Antonio maçlarında ben öyle Tim Duncan'ın çok iyi bir soğuma yapıyordu. yani Tim Duncan iyi bir soğumacıdır. Soğuma, yani oyun aklı zaten yüksek bir oyuncu, uzun. Ama yani çok soğumada her şeyi değiştiren, işte soğumanın ingilizce bir oyuncu değil. Yani benim hiç akrıma gelmezdi. Doğru Acaba söylemişsin abi. Acaba geçer bizim podcast'ı dinlediler de Tim Duncan konusunda Mestmo saygı, saygı bakımından mı? Ekbirli? Peki senin mesela ben Olabilir bu mi? kadar isim saydım ama hani ben bunları bir toparlayamadım diye. Peki senin mesela ilk üç kim olurdu? Kapanında kimler var? Ee, birinci sırada Gobert var benim. Ee, i̇kinci sırada e, Draymond Green var. Üçüncü sırada, yani şimdi Durant bu, bu sezon iyi bir sezon geçirdi. Ee, ama kısa, yani zaten benim şu an en beğendiğim kısa soğumacı kendisi. Ancak e, sezonun genelinde performans olarak ve nedeniyle oynayamadığı için ben bu şeyi alamam. E, i̇lk üçü alamam çünkü sezonun genelinde oynayamadı. Yoksa e, kendisi benim en beğendiğim soğumacı. Chris Middleton'un abartıldığı kadar iyi bir olması işte. Abartıldığı kadar bir soğuma lideri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden listede yok. E, herhalde DeAndre Jordan, e, Rudy, Gobert, Rudy Gobert ve e, şey... Drummond Green benim ilk üç adayım. Bunların arasında hangisi ayrılıyor diye sorarsam, e şimdi birçok istatistik var, birçok yani sen senle beraber bugün bu programı yapacağımız için ben de biraz incelemeler yaptım. İşte mesela bu sezon sonu bakımdan sağda olduğu ve dakları en çok değiştiren oyuncu Drummond Green. Ancak işte ya Green'in bu tek başına bir başarısı mı, tam getirdiği enerji çok büyük hem soğumada hem ucunda bir çok, çok fazlası enerji getiriyor olduğu State'e. Ama Golden State'in dört kısalı bir sistem yani biraz dört kısalı bir sistem ve bu sistemin biraz ekmeğini yiyorlar bence. Ee, karşı tarafı eşleşme olarak bu dezavantajı yararlanması izin vermiyorlar baskısı sayesinde. Ve bu yüzden bence biraz Dreamit Green'in sağda olduğu ile olmadığı andaki soğuma şeyi çok değişiyor. Ee, Deandra Jordan'a e, Roddy gelirsek şimdi Deandre Jordan'un Gobert'e göre bir, bir avantajı var. Bütün sezon bu performansı gösterdi. Yani zaten 2-3 yıldır iyi olması sonması vardı. Bu sezon bir üstte kademeye daha çıktı. Ee... Ve Gobert'e göre bütün sezon gösterdi. Gobert ise Enes Tekrası'ndan sonra böyle bir patlama yaptı. Yeterli bir süre midir diye sorsam sana. E, sence yani All Star'dan sonra gösterdiği performans yeterli bir süredir? Ya onunla çok emin değilim. İkisinin ee, ikisinin performansına hangisi daha iyi olduğunu sorarsan ya şimdi geçen po iki, iki podcast önce konuşmuştuk söylemiştim. Ya yani içerik eden kısaların %40'ını durduruyor diye. Blokla durduruyor. Yani durduruyor derken faulden bahsetmiyorum. E ee, sayı izin vermiyor %40'ın. Bu çok muazzam bir rakam. Yani geçen gün galiba Basketball Reference yazdı. Ee, 1973'ten beri böyle bir ortalama tutturabilen bir oyuncu yok. Yani 73 yok Yine zaten de. Yine senin verdiğin bir istatistik ee, var. Bu sezon o rakamlar diğer oyuncular için %15 falan diye yanılmıyorsan. Tabi tabi. %15-% değil. ya yani normali <gülüyor> zaten o. Normali o. Normal o. Ee, o yüzden... E, yani Gobert... Gobert... E, DeAndre Jordan'a göre çok daha iyi bir performans gösteriyor. E, ancak hangisi... Hak şey e, Gobert'in daha uzun süre göstermemiş olması benim aklımda bir soru işareti. E, ya benim adayım Gobert. Ama NBA'in Gobert'e vereceğini düşünmüyorum. NBA'i büyük ihtimal... D'Andre Jordan'a verecekmiş gibi hissediyorum. Bana da öyle geliyor. Ya Ben bir de D'Andre Jordan alırsa da hani niye aldı demem. Senin dediğin çok önemli noktalar nokta var. Bütün sezon çünkü. Bunu yaptı kaldı ki. Brack Griffith'in olmadığı dönemde de ya yani tek başına adeta götürdü orayı. Çünkü Spencer Tabii. olsun sen Philadelphia'dan da bilirsin. Yani ne savunmayla pek bir alakası olmadığı için. Rudy Gober konusunda da ben Rudy Gober'in yani bu noktaya gelmesi bile kendisi açısından başarıdır. Bugün adaylar arasında gösterilmesi bile. E, kaldı ki Hı -hı. hani biz e, Derin Derneğin Gober Goberle ile ilgili haberler de yapmıştık falan. Hı -hı. Hani bunlar bizim üfürdüğümüz haberler değil. Bugün ESPN dahil olmak üzere ki Max Stein falan yazdı Rudy Gober'in e, önemli bir aday olduğunu, yılın savunmacısı için. Hı -hı. Ya bu noktaya gelmesi bile önemli. Bir de ben e, dediğin gibi önümüzdeki zaten Gober'in önünde çok uzun zaman var. Yani önümüzdeki sezon okay. zaten sistem onların üzerine kurulu olacağı için önümüzdeki sezon daha sağlıklı değerlendiririz. Bu zaten bu şekilde devam ederse uzun yıllar Gober hep e, bu listede olur. Ben de e, D'Andre Jordan alır gibi geliyor. Bir de bu konuda şeyi de sorayım sana. Çünkü hep tartıştığımız bir konudur bu. Aslında ben hani, e, Tony Allen'ın e, savunmasını çok beğenirim. Ama şey vardı. Hani biz bugün fazla istatistik vermiyoruz. Onu da söyleyeyim. Hani istatistik veririz zaman insanların hani gereksiz çok da bilgi kirliliğine gerek yok. Hani herkes zaten erişiyor Hı. artık. Şimdi tabii e, uzunların blok avantajı olduğu için Oradan bir cezbediyorlar insanları. Kısaların biraz daha bu azdır ama hani tonelinin top çalma ortalamaları falan da yüksek. Ya Biraz kısalara burada haksızlık yapılıyor gibi. ya İstatistiklere çok fazla yansımıyor ya yaptıkları baskı. Ya o konuda evet katılıyorum. Zaten de fazlasıyla katılıyorum. Şöyle bir nokta var. Ee, genel olarak insan yani dışarıdaki izleyenler ya da e, kafa taslak izleyenler blok yapıldığı zaman iyi soğumacı. İyi blok yapan iyi soğumacı diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir e, soğumaya direkt etkilen diye bir şey yok. O sadece çember soğumasını iyi yapıyor anlamına gelir. Ama soğuma dediğimiz olgu sadece çember soğumasının oluşmaz. Bunun işte e, kısalar için konuşursak işte topa baskılısı var, işte adama baskısı var, birçok şey var. E, Şu Şütör soğuması var, e, postap soğuması var, birçok soğuma çeşidi var. Tamam bir yok yapıyorsan iyi bir çember soğumucusu anlamına gelir. E, uzunların şöyle bir avantajı var, işte... E, yaptıkları bloklar, yaptıkları hareketler daha abartı gözüktüğü için, mesela yani bir blok yapıyor, Android Jordan direkt aynı e, olarak düşüyor. İşte e, ne bileyim maç sırasında direkt seni coşturuyor. Ya, Android blok yaptığı hala da konuşuluyor. Tabi yani. bir 10 yıl daha konuşulur herhalde. E, ama bir kısa zaman içinde çaldı top çalma benim bir tek aklımda e, El çaldı top çalma var yıllardır yani. Onun dışında başka bir top çalma aklıma gelmez mesela yani ne top çaldı diye. O yüzden e, uzunların yaptıkları şeyler daha abartı gözüktüğü için bence öncelikle uzunlar daha iyi Somacıymış gibi bir algı oluşuyor. E, bir de işte dediğimiz gibi istatistiklerin çok abartı olması. İşte 3-4 blok yapılıyor diyorsun. İşte tamam. içeriği karartıyor diyorsun. E, o konuda riband o yüzden... Ribak ortalamaları falan. E, filan yani ribak bence soğumacıydır işte mesela. Ama böyle bir algı oluşuyor. Adam o 12-13 ribakı evet. almış falan. Aynen. O yüzden bence sıkıntı. Ben Anthony Davis'in bu yarışta olmamasına pek şey yapamadım. Yani ben bu sene onu de iyi sorma yapıyor. Herhalde ya Anthony Davis'i e... <gülüyor> ben özür dileyeyim, Onu atlamışım. Yazanlar var tabii ama hani o da sezonun belli bölümlerinde sakatlık falan olunca biraz geri planda kaldı gibi. Tabii tabii. Yani sana konuştuğumuz isim ne kadar iyi değil. ama benim mesela en beğendim en iyi. Uzun sorma izlenen şey bir tanesi o. Peki böyle bir espri vardır hep. ...forumlarda geyik Tonya'nın çaldığı topları bir bitirebilse NBA'nin en iyi numara varı ...biri olur diye. <gülüyor> Ona fazlasıyla katılıyorum. Yani ee, çok büyük bir turnikül atma sıkıntısı var kendisinin. Yani en baştan başlaması lazım o sağ-sol deyip öğrenmesi lazım. O zaman Kansa soğumaya gelmişken benim aklımda bir soru var sana sorayım. Yıllarda şey gibi döner, geyik aklıma geldi. İşte LeBron istese çok iyi soğuma yapar. Kobe işte istese en iyi soğumacı bu ligin tarzı geyikler vardır. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun ben abi? Ben istese lafına zaten inanmıyorum ya. Böyle bir şey yok yani basketbolda. İstese şöyle yapar, istese böyle istesin İstesin abi o zaman. Yani bu böyle yani. yıl... Mesela e, Tim Duncan'ı konuşurken... Tim Duncan tabii ki daha böyle genç yaşlarında... E, savunma da yapıyordu, uyucum da yapıyordu. Yani bir şey değişmiyordu. <gülüyor> ya ben ona inanmıyorum. O Kobe konusunda... Ya, yıllardır en iyi savunma beşine seçiliyordu. Utkan hatırlıyorsun. Ya hiçbir şey yapmadan yani. direkt şey formasını koyuyordu i̇stese ilk prestijdi ya yapar diye bir adam oraya alınır mı yani ona bakarsak Saç yani ya bugün yerden yere vurulan bir adam söyleyelim Carlos Buzur yani Carlos Buzur da istese savunma yapar, en yapıyordu ama yapmıyor yani şimdi tabii, tabii ilk geldiği yıllar yapıyordu. İstese savunma yapar diye savunamayız ya bu ben çok boş i̇stese. geliyor evet. bana ya ya bir ben de ben e, şunu anlamıyorum bir oyuncuyu seversin ama eksiklerini de kabul edersin. Niye yani eksiklerinin üstünü kapatmaya çalışıyorsun ki? Mesela James. Ya bugün birçok kişi tarafından NBA'in en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor zaten. Yani niye bir açığını söylediğin zaman ayıp mı olacak? Ya da onun iyiliğinden mi götürecek? Yani ya bir de şey saçma. Bu ödülde bu sezon en iyi... James ya da Kobe özelinde soğumayı bilen oyuncular da olabilir. Bu farklı bir konu. Sıkıtı sıkı şey... Bu adamlar bu sezon sonra iyi soğunma yapmadı. Senin bu ödülü verirken en iyi soğumacılığı belirliyorsun. Yani James istese bundan daha iyi soğunma yapar diye James'in ödülü vermek mantıksız Şimdi bir hareket. Sen var, mesela NBA'nin en iyi savunma peşinde e, Tony Allen'ı görmeyip James'i görürsen... Mantıksız yani, geliyor insana. Mantıksız. Sen ödülü DeAndra Jordan'a mı veriyorsun? DeAndra Jordan'a veriyorum. Yani NBA'nin de DeAndra Jordan'a verdi. Öyle geliyor. Gerçi Ama bu sene dikkat mi bilmiyorum... Biraz bu ödül biraz geri planda kaldı ya. Eskiden daha böyle işte Noah'ın yokluğundan dolayı çok sakat geçirdi ya. Noah buraya ateşliyordu. Süperstar da yok bir daha abi ya. Eskiden işte ne bileyim Dwight Howard'da bu ödülü haber konuşurdu Süperstar olunca... Daha fazla konuşuluyor bu tarz olaylar. Yani soru soruyorlar kime gider, havırt alır mı final diye o zaman konuşuluyordu. Bu sezon ya DeAndre Jordan, işte Roddy Gobert, işte ne bileyim şey, Dromund Green. Süperstar olmadıkları için pek konuşulmuyor bence. Haklısın. O zaman bu faslı da kapatalım. Geçelim ee, yine aslında azadaylardan adaylardan birine 6. adam ödülü için. Geçen hafta konuşmuştuk, ee, Toronto konusunda değinmiştik daha doğrusu. Williamson en iyi 6. adamı ödülü için bir numaralı aday olduğu söyleniyor. E, Ratnistaki'nin Indiana'da yaptığı çıkış, o Indiana'nın seri galibiyetler alırken gösterdiği performansından dolayı aday gösterildi ama o da biraz şimdi düşüşte. E, Manu Cunabili'yi saygıdan buraya itebilir miyiz? Bilmiyorum. Eskiden C.R. Smith'imiz vardı ama artık 5 başlıyor. E, yani çok da aslında bu sene Jamal Crawford'un sakatlığı da e, onun geri planda. Yani bu en iyi 6. adam artık ...onun için doğmuş adamlar vardır. Ginobili, Crawford gibi. Şimdi onlar yok. Elinden beri yani şimdi. zaten. Herhalde Williams alacak gibi duruyor. Evet yani benim başka... Yani NBA'de bu sezon... ...bu ödülü başka bir hak eden adam da gelmiyor. Çünkü... E, yani ...benim için ikinci beş ya da işte... ...bu tarz ödüller yıllardır tartışılır. Özellikle Ginobili üzerinden. Ginobili 30 dakika süre oluyor. Nasıl 6. adam alıyor diye. Bence orada kritik nokta şey olmalı. Süreden daha çok... E, Rotasyon ayarlanırken, birinci beş, ikinci beşte ayarlanırken verilen roller olmalı. Şey hissediyorsun Toronto'yu izlerken, ikinci beşe geçildiği zaman, işte rotasyona geçildiği zaman e, bütün roller, bütün görevler e, ona veriliyor. Ve bütün oyun stili ona dönüyor ve bundan çok fazlası da verim alıyor Toronto. İşte onun birebirlerinden, onun yaratıcılığından, sata ikinci beşte büyük skor sıkıntıları var onların. Rose ve onun işte başka skor üretebilen de Peterson'a pardon. Ee, bu üçü dışında sukarı tetiklerler yok ve diğer ikisi de skorlarını kendi üretemiyor. Position da üretebiliyorlar. O yüzden onun birebirdeki yaratıcılığına işte ihtiyaçları var. Ee, ve bu sezon gayet gerçekten çok güzel bir sezon geçirdi. İşte belli bir dönem sakatlık olduğu sakatlığın olduğu dönemlerde skor olarak işte e, Kylogrey'de en büyük desteği o verdi. Bence de bu sezon ödül tartışmasız. Yani şu an konuştuğumuz adaylar arasında, konuştuğumuz ödüller arasında en tartışmasız. Hak eden yani büyük ihtimal bence de ona gidecek ödül. Bu konuda zaten çok fazla yorum yapmaya gerek yok. En çok gelişine gösteren oyuncu ödülüne geçelim. Şimdi e, burada tabii sana soracağım iki soru olacak. Bir adaylarını zaten soracağım. Şimdi Jimmy Butler'ın, işte Anthony Davis'in, Draymond Green'in, Rudy Gobert'in. Bunlar Kober ve, ve e, Whiteside'in e, Miami'den. Onlar biraz daha hani All-Star sonrası aslında çıkış okay. yapan oyuncular. E, biraz şey olacak savunmacı ödülünde söylediğimiz yere geleceğiz gobrelle falan ilgili ama e, şimdi şunu soracağım sana muhtemelen sen de işte jimmy Butler, anton davis üzerinden gideceksin de şimdi şöyle bir tartışma da dönüyor ya jimmy Butler, anton davis zaten potansiyeli belli adamlar ya bu ödülün içinde olmaması gerekir diyenler de var yani daha çok işte draymond green tarzı adamların bu ödül için yarışması gerekiyor diyenler de var ve bir kısımda kardeşim adam Dominantlı da daha da dominant oldu. Ödülü hak ediyor diyenler evet. de var. Sen hangi pencereden bakıyorsun? Ya ben ikisinin penceresinden bakmıyorum açıkçası. Şu açıdan bakmıyorum. Bence önemli olan istatistik artımı değil de oyunlarına gösterdiği gelişimler. Ne kadar fazla oyunlarına bir şey katmışlar bir, yıl, bir, bir önceki yıla göre. Ee, Anthony Davis geçen yıla göre oyuna ne kadar çok şey katmış. Jimmy Butler oyuna geçen yıla göre ne kadar çok şey katmış. Dream of oyuna geçen yıla göre ne kadar çok şey katmış. Bence buna bakılması lazım. Mesela o konularda şeyler de çok değiştiriyor. Ee, süre. Yani süresi süresi de bağlı bir şekilde mi artmış performans istatistikliği. Çok önemli. Mesela Dremens Green e, çok iyi bir sezon geçiriyor. Ben de çok işte çok herkes severek izliyor zaten Dremens Green'i ama e, süresi artmış adamın. Süresi artınca istatistikliğin artması gayet doğal bir şey değil mi? Mantık açıdan baktığında gayet doğal bir şey. Antonio Davis penceresine geldi. Ben Antonio Davis'in bu ödülü almaması gerektiğini düşünüyorum. Şu açıdan düşünüyorum. E, zaten geçen sene bu performansı yahuçeyim görmüştük. Potansiyeli buraya ulaşmıştı. Budomnantlığı görmüştük. Sadece 11 yıl daha olgunlaşması gerekiyordu. İşte e, daha et dolması gerekiyordu. Çok çılgın bir sezon geçirdi. Bence bütün sezonu sağlam kalsa, Emmy ödülü'nün daha fazla işte ismi geçmesi lazımdı. Ama bence bu sezon bu tarz bir alması gerekmiyor. Çünkü oyunda çok fazla bir şey geliştirmedi. Geçen sene de. Faatiz gücünü or oradan uçlatabiliyordu. İşte geçen senede de cum potansiyeli böyleydi. O yüzden ben Antoine'in supportu alması alması gerekiyor düşünüyorum. Cimbalattırsa bence Bodil adayı Cimbalattır olmalı. Benim kendi şeyimde Cimbalattırın alması gerekiyor. Battler ile ilgili tek sıkıntı fazla sakatlık geçirdi. Yani yaklaşık bilmiyorsam bir buçuk aya yakın oynayamadı sakatlık iki defa sakatlandı oynayamadı. Dönüşten. Ama yeni döndü. Ama Battler'in şöyle bir şey var yani ee, Battler ne LSD ne de ilk geldi ilk geldi sezon çok verim bulamamıştı. Her zaman bir rotasyon oyuncusu olması bekleniyordu ya da işte ne bileyim bir görev adamı olması bekleniyordu. Bu tarz bir oyuncu olmasını bekleniyordu. Ama Battır kendisi oyuna bir şeyler koydu. Yani Battır geçen sene şu, şu geçen sene bu tarz bir performans göstermiyordu. Yani bunun ışıklarını veriyordu ama mesela şut konusunda o şut sıkıntısını çözmeden ya da birebir konusunda o şutun kendisi yapma sıkıntısını çözmeden bir adım ileri gireceğim kimse düşünmüyordu ve geçen sene bile bir, de bir e, potansiyelli bir görev adamı iken bu sezon tam bir yıldız oldu e, ve işte geçen gün paylaştım e, kendisi maçta olduğu sırada e, buz ilk beş başladığ zamanlarda buz Stöger pozisyonunda 20.3 sayı katkı salırken 10 olmadığı maçlarda 7.2 katkı falan alıyor yani geliştirdiği muazzam takımdaki rolünün artması ya geçen sene sezon başında bu sene desek ki Jimmy Butler bu takımın e, en önemli skorları olacak işte taşıyıcılığından bir tanesi olacak desek ya evet iyi bir görev adamı olabilir ama taşıyıcı olur mu? ana plandaki oyuncu olur mu? desek ben inanmazdım. O yüzden boyutluğun içerisinde Jimmy Butler'e gitmesi düşünüyorum, Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi? Katılıyorum bir de senin dediğin şu noktadan da katılıyorum. Ee, geçen sene rol oyuncusu olarak gördüğümüz daha çok işin savunma tarafına ...odaklandığımız Butler gitti, yerine sahanın generali geldi. Hakikat oyunu yönlendiriyor artık yani bu mental anlamda bu değişimi de muazzam. Ben de Jimmy Butler'ı bir numaralı favori olarak görüyorum. Bu zaten Jimmy Butler'ın olması da aslında bazı oyunculara haksızlık oldu. Onun bu kadar anormal bir gelişim göstermesi. Sen bilirsin, ben karışık kadvel pop için sürekli tweet atarım. En çok mesela onu söylerken de işte geçen sene işte 6 sayı ortalamayla oynuyordu. 2'ye katladı, 12'ye çıkarttı. İşte 3 sayı yüzdesi arttı, şu oldu, bu oldu. Fengandi'nin belki de elinin neydi en önemli oyunculardan biri. İşte Butler falan olunca da insan burada partizanlık da yapamıyor. Yani Advet Pop da dediğin gibi istatistiklerden ziyade Butler'ın Chicago'ya etkisi muazzam ya. Ve biz bugün ne <gülüyor> konuşuyoruz seninle? Geçen de konuştuk artık hani yani Derik Rose olmasa da olur, oraya sıradan bir tane e, normal bir oyun kurucu getirin, Battler var götürür. Ya bence bu sezonlarda işte onların sıkıntısı e, Rose'un sakatlığından daha çok yaşadıkları kriz Butler'ın yoktuydü yani yoksa e, benim oyun içerisinde gördüğümde bu sezon gö Rose'un gösterdiği performansla şu an Erin'in gösterdiği performans bir fark yok yani. Ya orada da e, gerçi ödülleri konuşuyoruz ama ya Chicago'da da şu var Utkan yani bir takımda da bu kadar abi sakatlık olmamalı ya. Yani bu kadar kilit oyuncuların sen... sakatlanmamalı. Abi dün işte sen yazmışsın çok katılıyorum. Ya dün sakatlıktan döndü yanlış bilmiyorsam Jimmy yani... battır. 30 kaç dakika oynadı? dakika abi nedir ya? Ya yani... <gülüyor> <gülüyor> bu adam daha yeni diyor dur bismillah yani, bir, yani sakatlıktan dönen bir oyuncu tekrardan sakatlanma sakatlanması çok daha fazladır yani hiç umursamıyor. İsterse sakat sakat oynasın. Gene 39 dakika oynatıyor çok adam. Çok fazla. E zaten Noah bile yok şimdi. Yani şu şampiyonluk kadrosu, işte Rose'du, Butler'du, attı. yani abi Gasol'du ya. Bu takım hakikaten şampiyonluk kadrosu ya. Bu sağlam kazda şampiyon tabii, olacak tabii. kadro. Ya bilmiyorum diyor yani ben çok severim. Sistem adamıdır falan ama Ya işte yani şey konuşuyoruz. Bence şu an kadro olarak e, Doğu'nun en iyisi. Tartışılmaz. Yani şey Krivet'ten da de daha iyi bir kadroya sahipler. Ama işte o sağlam kalamama, bir türlü düzgün hucum... Yani mesela şimdi sadece sağlam kalamama sıkıntıları yok. Rose varken hucumda da büyük sıkıntıları var. Düzgün hucumu etme konusunda. Hucum koçu yıllardır diyoruz Tim Tobod'un iyi bir hucum koçu, al koçu alması gerektiğini ama bir, bir şey değişmedi. O konuda bir değişikliğe gitmediler. Kendi gidecek zaten. <gülüyor> Yeni Koç'a <gülüyor> öner şey yapacaktır onu. Ama yani hakikaten üzüntü verici ya. Yani bu Chicago'nun durumu, yani bir basketbol saları olarak insan üzülüyor. Bu kadroyu tam kadro seyretmek istiyor. Biz ödülleri mi? Batra mı veriyoruz burada? Bence bir Batra veriyorum şimdi abi. Tamam bu ödülleri de şimdi Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere geleceğiz. <gülüyor> Bak en değerli <gülüyor> oyuncu kim olacak? Şimdi iki tane aslında aday var öne çıkan James Harden. Ben hemen kısa bir istatistiklerini vereyim. İşte 27.1 sayı ortalaması var. 7 asist, 5.8 riband. Stephen Curry bir diğer adar. 23.4 sayı, 7.9 asist, 4.3 riband. Şimdi bu ikiliği bir koyalım. Şimdi bir de e, yeni akım Russell Westbrook MVP olsun diyenler var. <gülüyor> Onları da kırmadım. <gülüyor> Westbrook'u da listeye ekledim. O da 27.3 sayı, 8.7 asist, 7.1 riband. Tamam çok güzel istatistikler. Buna herhalde hiçbirimizin lafı olmaz. Böyle bir istatistik. Geçen sen de... Hı hı. Söyledin zaten yani son yılların, son 10 yılın belki en dominant performanslarından birini gösteriyor ama e şimdi 58-13 derecesi olan bir Golden State, 48-23 derecesi olan bir Houston ilk üçteler, 41-31'lik bir Oklahoma State var. Ben hemen şöyle bir şey söyleyeyim, hatırlatayım, öyle vereyim. Ee, yani Kobe Bryant'ın o malum reysel olarak hak ettiği bir sezon vardı. Eşe vermişlerdi. vermişlerdi. Takım derecesinden dolayı ve bu işin, yani şunu açık bir şekilde ortaya koyalım biz burada. Yani bu Utkan'ın, işte Kemal'in falan görüşü değil bu. NBA'de ödülün veriliş şekli bu. Takım derecesi baz alınıyor. Evet. Ve bireysel performanslara bakılmıyor ilk etapta. Evet. Takımın iyi olur. Senin bireysel performansında böyle. Alırsın ödül. Yani bugün Golden State'in yerinde Oklahoma City olsaydı zaten muhtemelen konuşmazdık çok fazla. Ama yok yani hı hı. önce bunu bir net bir şekilde ortaya koymak lazım. Çünkü ben şunu da anlayabiliyorum. İnsanlar sevdiği oyuncuya toz kondurmayabilirler. Yıllarca biz de bunu yaptık. <gülüyor> Greg Morne'nin savunma eksikliklerini göz ardı ettik. Şu oldu bu oldu. Ama belli noktadan sonra ya kardeşim sen de biraz savunma yap. Bak bu takım böyle demeye, demeye başlıyorsun. İnsanların da şunu görmesi lazım. Şimdi 41-31 biri All Star'dan sonra coşuyor ki takımda zaten kimse kalmamış. Ortam da buna çok uygun. Öbür yani bir Harden'a bakıyorsun ki Harden takımı da yani çok sağlam gelmedi. En büyük yıldızı eksik Dwight Howard. Bu da çok tabii. atlanıyor. Onu da soracağım sana. Yani Harden o konuda da çok haksızlık yapılıyor. Sanki yani bir eli yağda bir eli balda gibi gösteriliyor. Hı hı. E Golden State de zaten söylediğimiz gibi Curry'yi bir adım öne çıkartan da biraz tabii takımın bu derecesi. Ama sen hardun öne çıkartıyorsun herhalde. Oradan başlayalım. Ee, çok güzel özetledin abi. Şöyle birkaç tane bilgi verin. Bir kere şimdi... Rose'dan <Gülüyor> şey roz demişim, Westbrook'ta başlamak gerekirse ee, şu bilgiyi verelim. Ben bugün işte bu program yapacağız diye araştırdım. NBA tarihinde daha şu ana kadar kendi konferansını 6. sıradan geride 6. sıradan daha geride olup da MVP olabilen bir oyuncu yok. Bir tek 1881'de Moses Malone olmuş. 6. sıradaymış. Ustun kız, O MVP olmuş. Onun dışında 5. sırada olan takım şey de yok. 4. sıra var. 2000, 2000'den bu yana bakıyorum kim bu ikinden bu yana kendi konferansında ilk iki sırada olup da 2. E, sırada geride olup da MVP olan bir başka bir oyuncu da yok. Yani kendi konferansından bahsediyorum. MBS bütün sıralamasında ise de bir tek dördüncü sıradan James var. Blockhaft olduğu sene dördüncü sırada olmuş bütün ligde. Miami o MVP olarmış. O, o yani baktınız abi playoff sezonu yarım dönem. Ne çok tartışılmıştı diye hatırlıyorum o dizi. E, ve son işte 2000, 2000'den bu yana bakarsak işte 10, 14 yılda ödül 7 kere lig birincisine yani sezonu birinci bitiren takıma verilmiş. Şimdi bütün bu bilgileri işte Russell Westbrook'dan başlarsak Westbrook hakikaten çok çılgın bir 3-4 ay geçirdi. İnanılmaz bir performans, inanılmaz bir dominant, çok iyi, istatistik bir bakımdan kırmadığı rekor kalmadı işte filan pişman. Tamam bunlar çok güzel şeyler. Ben ama şöyle diyeyim sana abi bütün sezon bunu gösterse de vermezdim. Yani iki ale, bence sıkıntı iki ay göstermesi değil. Birincisi e, ben takımın ne kadar başarılı olduğuna bakarım. Yani Westbrook bunları yaparken Thunder hiç yenilmese ya da işte o sırada NBA'nin en iyi takımı olsa benim için gene ciddi bir aday olurdu. Ama bu gösterdiği performanslar takımda başarılı bir şekilde geçmemiş. O sırada e, ve izlerken de bunu anlıyorsun Westbrook takımını başarılı çık başarıya götürecek bir şekilde oynamıyor. Sadece yapabileceğinin en iyisini yap. Yani yapabildiğini isterken istatistik olarak çılgın şeyler yapıyor. Ve şu, yani Westbrook'tan başka Sistizlik. adam yok. Enes sertifika'yı veriyor. Onlar 10-15 tane top kullanıyor. Geri kalan hepsinin kendisi kullanıyor zaten. Ya da işte çok dominant bir kart olduğu için diğerlerine göre. Yuvant alması daha şansı yüksek. Sürekli zaten onun istediği tempoda oynanıyor. Durant gibi bir yanında başka bir skorer vermek zorunda değil. E böyle olunca ben çok da işte Westbrook'un yaptığı istatistikler bana şey gelmiyor. Ya nasıl yapar diyemiyorum, aklıma amaç gibi bir şey olmuyor. Ee, ama ne şey hissedik? Mesela, Kobi'nin oyu tartışılan yıllarda, Kobi'nin başka şansı yoktu. Kobi'nin yani kablosu elinde çok basattı. E, kazandırmak için atması gerekiyordu. Brestburg ise başka şeylerde yapması gerekiyordu. Brestburg'dan bunu izlerken görmedim. Yani o yüzden de zaten benim kendisi e, MVP adayım değil. Bu sefer de işte Tandır kalkıp ki işte de olsa da olmazdı yani gösterdiği performans bakımından. Takım başarılı değil Ya çünkü. bir de şu var Utkan yani o e, Kobe örneğini verdin ki yani Kobe de kaç kere MVP oldu zaten. Hani çılgın performanslarına rağmen MVP olamadığı sezonlar oldu. Tabii canım işte e, Gasol takasından sonraki yıl ancak MVP olabildi. Biz zaten bir tane var diye biliyorum. E, böyle olunca da yani Westbrook çok evet, takdir ediyoruz ama yani bu şartlar altında MVP olması çok zor. Nasıl nasıl onun bence Anthony Davis'le konuşulması lazım. Yani Antonio Davis'in elde kadro daha kötü bir kadro ve daha çok şey bir kadro daha sıkıntılı bir kadro. Yani sıkıntılı bir kadro olmasına rağmen birçok oyuncudan yararlanamayan bir kadro. Yani böyle olunca e, istatistik bazından açısından konuşursak ne Antonio Davis ne de Russell Westbrook bence o iki numarayı onun olmalı. Zaten yani bu süreden sonra isterse 40 sayı 15 dubal 18 asist yapsın bütün maçların geri kalanında NBA bu ödülü Russell Westbrook'a vermez. Bu konuda bir kere. Ben böyle bir şeyi verirse de skandal olur zaten. O zaman Tabii tabii zaman, çok eleştirdim. Başta ben başlarım. Kobe'nin günahı neydi? Tabi tabi. Tabi canım yani Kobe'yi sen yani. hiç sevmezsin. Başta sen başlarsın. Ee, yani çünkü daha öncesinde birçok dominant performans var. Mesela Dwyane Wade'in 2006'yı yanlış hatırlamıyorsam bir iki acılgın çılgın bir performans göstermişti. Her maç 40 atıyordu. Ya yani o daha sakatlanmadı. Yani şampiyonlukların bir sonraki sezon, ondan önceki sezon, sonraki sezon mu ne? E, o zaman o çocuğa da verseydin ödülü. Yani ee, ve tarihte bunun gibi birçok var yani bu tarz dominant performanslar var ee, böyle olunca bence Russell Westbrook bu ödünün adayı değil hak etmiyor da alamayacaktı gelelim iki oyuncuya yani ödünün en çok konuşulan işte Stephen Curry'e gitmedi James Harden'a mı e, açıkçası ben James Harden'i çok seviyorum ee, o yüzden evet. objektif bakmaya çalıştırmakta sıkıntı yaşayabiliyorum ama şöyle bir şey var ee, iki tarafında bence haklı verileri var Nedir bu haklı veriler? Ee, şimdi Golden State Lig'in en iyi takımı. Bunu hissediyorsun. Ve Lig'in en iyi takımı, Lig'in en iyi oyuncusu. Ve Lig'in en iyi takımı, Lig'in en iyi oyuncusu. Mesela geçen sene San Antonio Lig'in en iyi takımıydı. Ama bir dominant bir bireysel performans yoktu. Ee, bu performans şey, e, Golden State dominant bir performans görüyor. E, maç kritik bir, ana girdiği zaman, vurun, işte maçı öldürmesi gerektiği zaman her zaman çıkıp bunu yapıyor. Çok çok iyi bir sezon geçirdi. O yüzden Ödüllük hak ediyor mu dersin? Evet hak ediyor. Eee James Harden gelirsekse, James Harden'sa ya ben en son galiba 2010 senesinde bir oyuncu izlerken bu kadar MVP olması gerektiğini düşündüm. Ya o zaman da Rozum böyle bir şey sat izlerken şey diyordum. Ya bu adam MVP diyordum. Çok epik gibi oynuyor diyordum. Ya ee, şeyle James Harden'ı bu sene izlerken ben çoğu maç bu adam MVP olmalı demiştim. Ya çünkü işte geçen gün bizim Fou <gülüyor> dönmüş sakatlık üzerinden tartışma. Bu sezon Batı'da 1.5 oyuncusu en çok maç kaçıran takım Husqvarna. Buna rağmen takımın 3. sırada olması. o tut yani başka a, e, go, işte Husqvarna rotasyon içerisinde a, ekstra performans verdiğimiz bir oyuncu yok. Oyunculardan normal katkıları aldı. James Harden çıktı, liderlik yaptı, liderlik yapabileceğini gösterdi ve yahut takımın da bir şekilde arızayı yani kullandığı yeri geldi. İşte ne bileyim, e, ekstra oyuncuları buldu işte Donatus, nasıl buldu? filan pişman bir şekilde takımını ayakta tuttu ve üçüncü sırada tuttu. Yani bir de üçüncü sırada tutuyoruz, Batı da üçüncü sırada tuttu. Yani Doğu'da Atlantan'ın olduğu gibi kolay takımlar oynamak zorunda kalmadı. O Batı'da zorlu takımlara karşı zorlu şeyler oynadı. Ve yani tam olarak katılamıyorum. Belki senin önünde açıktır abi sen söyleyebilirsin. Batı'da başa oynayan takımlara karşı da başarılı performanslar gösterdi. Yani bu açıdan bakınca bence James Harden gibi olmalı Evet bence James Harden gibi olmalı. Ee, Golden State'e bakıyorsun evet oldu olmalı olmalı bence ödülü yerden Hı. ikiden ortaya versinler bir birden versinler yani ödülü verebilirler. Ya şey genel All öyle bir şey var da, daha önce şeyde olmadı ee, yani çok kararsız kaldım ben de açıkçası bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi? yani işte ben de çok kararsızım o konuda ya ben şöyle söyleyeyim hani ödül açıklandı Stephen Curry aldı dediler niye almış demem ödül açıklandı James Harden almış dediler ona da niye almışlar? Ama Harden konusunda şunu söylemek lazım. Ee, şimdi Russell Westbrook konusuna tekrar döneceğim. Hani işte şöyle abartıysa istatistikleri böyle muhteşem oynuyor diyoruz da James Harden'ın ondan aşağı kalır yönü yok. Şimdi öyle de bir durum var. Tabii tabii. adam iki numara oynadığı halde asist ortalaması yedi. Yani. Yani bir fark yok. Şimdi bir yere bir, bir, bir, bir oyuncuyu şimdi abartıyorlar, göklere çıkartıyorlar. Şöyle böyle. Ya, lafım yok. Göklere çıkartacak performans ortaya koyuyor da. Ya, öbür adamın yaptığının bir farkı yok ki. Ki takımında daha başarılı. Artı e, tamam orada Durant yok falan. E, burada da Howard yok yani. Bugün ne olursa olsun Howard Howard'tır. Tabii. Ya, Howard dışında başka oyuncular da yok yani. Sürekli bir, sakat bir, Pat, bir, Beverly işte bir hafta daha yok filan pişman. Işte. şey sakatta ne çok takımındaki oyuncular? Şanlar, şu oldu. Bu oldu. Ve şu da var. Geçen sen güzel söyledin. Hani Harden'la ilgili eleştiriler gibi yok çok oval çizgisine gidiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan da filan da. Abi zorlarsan gidersin yani bunun Westbrook gitmiyor mu yani çizgiye? Ya Tabii. bilmiyorum. Ben bir de Harden konusunda insanlarda çok fazla bir ön yargı var. Anlamsız bir ön yargı var. Niye böyle bir ön yargı var onu da bilmiyorum. Ya bugün pozisyonda en iyisi abi. Niye ön yargısı yani? Ve daha ne yapacak bu adam mesela saygı almak için? Çok Ya şey, şey Hardon'la ilgili bence geçmiş yıllardan gelen bir ön yargı var. İşte sen dediğin gibi işte çok e, performansını tam olarak yansıtmadığı için biraz evet geçen sene Howard'da biraz e, şen şakaklardı. Böyle istediklerini yapıyorlardı filan. Ama ya bu sezon ben onu diyorum bence yazın Dünya Şampiyonası olarak çok şey değiştirdi. Kafa olarak bence kazanmanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Yani, bence Dünya Şampiyonası da gösterdiği performans da o şekildeydi. Yani, eski Harun olsa çıkıp atar çıkıp atar umursamazdı diye şey yaparsın. Ama Harun dedi ki kazanmak daha önemli Mesela Harun orada hakkı yendi bence. İlk beşe yanlış hatırlamıyorsam alınmadı. MVP ödülü de işte verilmeli. Bence bütün Amerikan takımının bütün turlarda en iyi oyuncusu oydu. Kaldı ki şöyle de bir durum var. Harden'ın kariyerine baktığımız zaman o durentli takımda bile sürekli gelişme kaydetmesi yani o takımda gelişme kay... yani bir 3. oyuncunun o takımda gelişme kaydetmesi bir kere bir mucizedir yani. Şimdi orada tabii insanlar tabii. Ee, Enes'in ortalamaları şöyle şunun ortalamaları böyle diyor da daha orada Durant falan yok. Tam takım olamadılar. Tam takım olduğu zaman orada 3. bir yıldız çıkamıyor. İşte Ibaka. Yani Westbrook'la Durantın olduğu yerde çok sönük kaldı. Belki Ibaka başka bir takımda olsaydı daha farklı bir kariyer gidişatı olacaktı. Buhard'ın o takımda korar olmasına rağmen sürekli üstüne koyarak gitti. Ve yani başka şeyler üst, yapıyordu bir de yapıyordu bile. de patladı sen... artık zaten. Tabii. Ki yani mesela sen ben bilirim. O zamanlar pek karnını tutmaz Rusuna gittiğinde tartışıyordun yani. Hatta Kevin Martin ne Sen Kevin Martin'i severdin. Yani şey demiştin. Bence gayet dengeli bir takas olmuş. Hard'ın ne yapacağı belli değil falan demiştin yani. Hard'ın nasıl performans gösterdiği belli değil demiştin. Ama Hard'ın çıktı üstüne koydu. Ee, gerçekten bu sezon özelinde bence lider gibi oynuyor. Yani, Töre de lider gibi oynuyor ama ben şeyin daha çok hissediyorum. Yani, mesela bugün NBA'de İkinci en iyi, iki numara kim diye sorsan, ya bilmiyorum ama işte birçok isim sayarsın. Bence getirsen, onun gibi performans takım bu seviyeye çıkartabilecek başka bir herhangi bir oyuncu yok. Harden'in yerine. Yani iki numarada. Ee, bak, yani ne bileyim, aklıma da gelmiyor şu an bir iki numara ondan sonra gelen. Ya ne bileyim, yani Mehmet iyi zamanlarında belki yapardı. Şu anki yapamaz falan. Kobe vardı ee, işte. Ama yani... Kobe vardı. Kim? Yani Harden'in, Kobe'nin Kobe, yani, Kobe, Kobe yani. olduğu dönemlerde. Onun gibi oynuyor yani. Tabii. Ee, ve yani bunun yanında asisti var işte rübantı var ve şey hissediyorsun sağda kazanmak için oynuyor yani bu, bu adam bunları istatistik olarak yapmıyor yap işte e, geçen gün sen çok güzel bir şey söyledin. her maç 50 sayı atması gerek, gerekse atar atmaz mı? Yaptıdır. atar yani iddiaya girse atar ama takıma kazanması için oynuyor bunu hissediyorsun izlerken yani, ama bunları söylerken işte köyü bölgülü almamalı mı yok yani köyde cidden çok iyi bir sezon geçirdi yani çok kararsız kaldım. Herhalde uzun yıllardır bu kadar bir NBA ödül için kim almalı diye düşünürken bu kadar kararsız kaldım. Hatırlamıyorum. ya yani mesela geçen sene James bence işte geçen sene ondan önceki sene. Yani James'i çok sevmem ama James'in alması gerektiğini biliyordum ve o zaten bütün görüş bu yöndeydi. Herhalde NBA genelinde Nash, Kobe yarışından beri. İlk defa böyle bir yarış izliyoruz uzun yıllardan Aslında sonra. Aslında şöyle söylemek lazım. Bu yanlış olmaz herhalde. Bireysel istatistik olarak Ardın bir adım önde. E, takım derecesi olarak kölü bir adım önde duruyor. Oradan ama burada tabii avantajı Houston'ın. Bundan sonra tabii nereye kadar gid ne yapacaklar ama ilk üçte olacaklar diye tam. Hatta Memphis'i bile belki geçebilirler. İkinci olurlarsa Ardın şansını daha da arttırır gibi geliyor bi de öyle bir şey var ben o isnesi için aralığı bir 10 maç fark var Golden golmasıyla 10 maç daha fazla maç kazanmış golmasıyla ama e şöyle bir şey var Hristo bundan daha fazlasını yapamaz yani Hristo'nun bir golması seyse performans göstermesi için Dwight da takımla yani Dwight Howard da takımda olsaydı ve Hristo'nun bu dereceyi yapsaydı ben şey daha bir şey bakardım ee, gol şey Stephen Curry'ye bir, bir adım daha önde bakardım ama Howardsız diğer oyuncular yokken Golden bundan daha iyi bir derece yapma şansı yoktu. E, Maksimum buydu zaten. ve maksimumu koydu adam ortaya. Ya e, bilmiyorum. Ben kişisel olarak e, Harvard'ı daha çok sevdiğim için e, Harvard'ın olmasını istiyorum. E, tabii Harvard olsaydı Ama muhtemelen e, hadi 10 demeyelim de bir en az bir 5 6 galibiyet daha fazla alırlardı zaten. Yani bir e, durum var. Ya ben de dediğim gibi hani körüme ardım hakikaten bu kadar kararsız kaldım eskiden olsa Tak tak. Hani James'i de fazla sevmediğim için Durant'lar geçerdim öteye. Ama bu sefer biraz kararsız kaldım. Ben dediğim gibi, senin dediğin daha mantıklı aslında. Ödülü ikiye bölüp Ortada ortadan vermek, vermek lazım. Ama herhalde şundayım fikiriz. Curry'de olsa, Hard'ın da olsa çok fazla itiraz etmeyeceğiz gibi geliyor. Russell Westbrook olmaz. Westbrook da kim olsa olsun. özel program zaten. Tabi buradan ben Adam Silver's'ı Topa Öyle tutarım. bir şey yapacaklarını zannetmiyorum çünkü o bir Yok. skandal olur Westbrook'un MVP olması. O zaman eski defterleri açarız. Yani tabii böyle tabii. bir şey. Bir de şey esprisi var. Onu Atlanta takımının takım halinde MVP yapsınlar diye. Ya işte yapma. Haksız şey, yere adamı gittiler. Oslarda star'da işte dördüncüde de çıkarttılar. dördüncüde de çıkarttılar. O yani. Yeter diyorsun onlara. Ya, yeter yani daha, daha fazla ne? Daha ne yapacaklar? Atlanta bence pliyoflarda da yani düşüne geçler bilmiyorum. Yani biraz daha abartılmış, bana şu an biraz abartılıyormuş gibi bir his vermeye başladı. Göreceğiz ee, pliyoflarda neler yap, yap, yapamayacaklarını. Ama ben hala diyorum mesela bir ben şu haliyle bile Atlanta'dan daha tezde tamam, indiriyorum. O zaman bir de hazırlıksız bir soru sorayım. Bu soruyu soracağımı söylememiştim sana. Yılın bidonu ödülünü kime veriyorsun? Yılın bidonu kim olur? Hmm. Kim olur? Allah aklen hiç düşünmemiştim. Aa. Phil Jackson yönetimindeki New York olabilir mi? <gülüyor> ya onlar. Ya o, biz zaten seni alalım New York'u, Federfele beraber gidelim delikte oynayalım biraz. Cidden çok çok bezaretlerde hiç ümit vermiyorlar. Yönetici anlamında direkt verelim Phil Jackson'a. Hmm. Hiç düşünmem. Oyuncu bakımından da düşünüyorum bu sezon performans göstermesini bekliyip de gösteremediğimiz. Bu benim de aklıma gelmedi ya bu sene. Bu sene böyle çok sakat bir Emin... olunca. Tabii yani şey çok göremedik. Bir Evan Fournier'dan daha büyük bir çıkış bekliyordum. Bu sezon önemli bir say sayı skoru olmasını bekliyordum. Ee, Oralorduk ki. Gordon onda... mıydı? Gordon. O da o çok sakatlıklara maruz, maruz kaldı. Ya benim de öyle çok aklıma gelmiyor. Monty Williams olabilir biliyorsun ben ona taktım. Yani New koçu <gülüyor> bilmiyorum. Yani kovmasaydı Brian Shaw'u özel olarak ödüllendirebilirdik ama kovdular onu yarı yolda. <gülüyor> Aynı. Başka da hakikaten oyuncu performansı olarak bu sezon beklenimi veremeyen bir oyuncu şöyle bir aklıma gelmiyor açıkçası. Ha Kevin Love belki. Kevin Love özelinde bir şey diyebiliriz. Ya, o gene istatistiklerini yaptı ama beklenen çıkış yapamadı. Ama şöyle bir şey var. Biz sene, geçen sene, geçen sene konuşp hatırlıyorum. Ee, Aslında Kevin buydu bizce, bize göre. Sadece NBA'nın bunu anlaması gerekiyordu yani. Bence anladılar. Yani süper olmadı. E, tabii canım. Peki e, Minnesota için ne diyeceksin? Şimdi bu Nemanja Bielisa'dan dolayı biliyorsun artık ilgi oda almaya başladı Minnesota. Çok acayip bir durum var orada ya. Ben yani Bielisa e giderse mesela o yapıda ne olacak falan. Hani biraz hani Nemanya'ya dinletiriz belki bunu. Çevirtirin de gelmesin abi. Ne iş var Minnesota'da yani? <gülüyor> yani şey e, ellerinde iyi parçalar var ama yani ne bileyim bana ya birkaç tane iyi yani Recreview ile kontrol uzatmayı planlayan bir genel menajerim zaten. Ve inanılmaz paralarla. Yani yanlışım yoksa 14-15 milyon dolar verecekler sezon başı. Yani Rikül ne gördünüz de böyle bir performans arttırma işte e, bu takımın ana direklerinden biri olur diye düşündünüz bilmiyorum. E o zaten yani, pek o için bana sorsan sana sorsan o kontratı vermezdi. Neden vermezdi? Pekov için kontrattan sonra her sezon sakatlık geçireceği çok belliydi. Yani çok belli şeyleri göz göre göre yapıyorlar. E bunun yanında hani şimdi konuşuluyor işte önümüzdeki yıllarda patlayabilir diye yani... Yılın çaylarıyla birazdan konuşuruz seninle. E tamam güzel parçaları var da ben öyle dominant bir oyuncu, işte üzerine takım koyabilecekleri bir oyuncu görmüyorum. zaten. bence e, tamam Atletizm'in çok kızaklı Lavin galiba. E, atletik şeyi çok iyi ama yani öyle Ron oyuncusu olur bence. Öyle bir yıldız olma şanslıktan yok. Ya Oradan işte bir Andrew Wiggins'e geliyor. <Gülüyor> ya, tam Wiggins'in gelişimi görecekler. E, onların adam akıllı bir kadroya gelmeleri için en az 3-4 yıl gerekir. Bir Lise'de 27 yaşında. Hiç gitmesin. Burada gelsin, o bir <gülüyor> şampiyon olsun. Hiç uğraşmasın yani bence yani. Ben de çuval çuvalattım. Ben yılın çaylağı ödülünü unutmuşum. Ha, evet ya onu yılın geçtim. Yılın çaylağı diye bir ödül ya, olduğunu da, unutmuşum ben. Ya bu herhalde çaylaklar da biraz <gülüyor> bidon çıktığı için. Genel olarak bütün çaylaklara da bidon verebiliriz. Çünkü çok hatırlarsın 96'yı da 23'de final şey yani, yarıştı. Düşün ya. Bak ben unutmuşum yılın çaylağını. Yani durum o kadar vay, Hakikaten böyle yani fiyasko desem acımasızlık mı olacak oldu. bilmiyorum ama neler dönüyordu neler çok ben sadece şey hatırlıyorum geçen sene, sene bir haberim vardı i̇şte, genel menajerler şey diye bir açıklamış 2-3 tane genel menajer kaynaklı isimleri gezdi düşündüğü kadar iyi draft Hı. olmayacak filan tarzı bir haber yapmıştım gerçekten de çıktı Yani evet şimdi sakatlıklar daha çok oldu ama yani potansiyel yüzden hepsine baktığın zaman da yani hiçbir şekilde 2003'te ya da 90, yani 2003'teki hepsi 7. sezon ligin kaderini değiştirmişlerdi. Ya da işte 96 hepsi 7. sezon sezon Abi, kaderini genel değiştirmişlerdi. Genel menajerlerin de... lazım bize. Kimmiş o insan? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten ne kadar doğruyu etmişler. Ee, yani tamam yerde çok önemli önce olacaklar vardır elbette. Ama e, yani düşündüğü kadar bir iyi bir draft olmadı. Yolun ee, draft işine girmişken ben birazcık tekrar hiç konuşmuyoruz. Azıcık konuşayım. Eee, Nerlist'in Noel de bu sezon başı çok eleştirilmişti. İşte biz önemli bir takas yaparak onu almıştık. Ee, Hucumda özellikle pek peklerini görmemiştik. Ancak All-Star'dan sonra eee performansı çok arttı. haberim vardı ee, onunla ilgili. Aynen. 13 sayı falan çıkardı, 12 remant yaptı işte. 49 maçta 7 tane double double yapmış. All-Star'dan sonra 19 maçta 8 tane double double yaptı. Eee, önemli olan işte soğumada gösterdiği performans. İşte çaylak yılında olup da 70'ten beri en iyi performans gösteren o, üçüncü oyuncu. Yani ben Noel'den onu açıkçası izlediğim zaman. Yani en hücum konusunda fazlasıyla gelişmesi gerekiyor. Yani genelde uzunların gelişmesi yavaş olur. Onun bayağı yavaş olacak gibi gözüküyordu. Üstüne koyması gereken çok fazla şey var. Ama yani bilmiyorum önümüzdeki sene en bitte dönecek. Ne yapacağız ne edeceğiz? ama ee, Noel'de bir gelişim var. Mirat için son bir 2 aydır önemli bir gelişimi var. Özellikle işte ...Rozluksa Sakatından sonra çıktığı... ...galiba şu an Şubat ayında... ...4'ün çeyreklerde en çok sayı oyuncu... Ben Mirot içe girmeden oraya girelim de... <gülüyor> ...Filaderte ilgili başka bir soru sorayım sen... ...hazır Noel'den açılmışken konu... ...geçtiğimiz aylarda çünkü... ...Berot Brown'un açıklaması vardı... ...5 numarada daha verimli oynuyor diye... ...çünkü siz zaman zaman onu 4 numarada da kullandığınız için... ...bu 5'e kayması... ...biraz daha 5 numarada fazla süre alması tabii ki verimli arttı yani adam çünkü 5 numara yani yok 4'ten oyuncum silahı yok yani şimdi bugün dünyasında artık 4 numaralı şut olmak zorunda. 4 numaradan eee işlenebildim ayakın hızı olmak zorunda. ve 4 numaralar genel olarak eee bol holdingden yani topla kontrollerin çok şey olması lazım. E bugünlarda nasıl söyleyeyim bitiricilik koste yani PK'dan sonrası top el hakimiyeti, topun pas geliş pas hakimiyeti bile sıkıntılıyken 4 e, numarada oynamak şansı yok. 5 e numaraya çektik. E çıtır çıtır oynuyor adam. Oynar da yani şey e, istatistik olarak çok dayanır, öleceksin o patlıyor, öleceksin o Bizim orada sıkıntımız yani seni şimdi numarada oynamaz. E, i̇ki tane böyle oyuncu varken birisini uzun vadede takas etmek zorunda kalacağız. E, çünkü Noel'den dört numara olma, yani şu hatırlarsın Ömer de denedi onu Hüsnü kız olmadı, olmuyor yani. Dışut olmadık sürece spacing açamıyorsun. Abi bir de şey soruyorlar sizin genel menajerde uzun fetişizm mi vardı ya? Hani bu kadar şey aramadım. Sadece uzun değil. Uzun i̇şte ve sakat fetişizm şey Robinson var. Thomas Robinson'ı aldı. Furkan Aldemir. Cemal evet. Meki'yi Allah'tan gönderdiniz yani. Bir de o kadroda kalsaydı. Benim sevdiğim oyuncuları gönderiyor ya. Öyle bir şey var aramda. Yani ben yani şey diyor sürekli planlarımız var. Muhteşem olacağız. Muhteşem olmak için uğraşıyoruz diyor da. Yani bence çok yanlış işler yapıyor. Onu çok Önümüzdeki hafta yapılanma şeyde yapılanma şey yapacak Yani ben sizin genel Galiba, kurtarmak için şöyle bir test sunacaktım orta. Şimdi emeği de biliyorsun uzunlar çok değerlidir. Hani bu uzunları topluyor ileride bozdururum. <gülüyor> yani başka türlü <gülüyor> mantığım almıyor. Bakalım bu draft'tan ne seçecek? Draft için zaten ayrı bir program yaparız da. kart seçeceğiz inşallah. E i̇nşallah kart seçeceğiz o Çin'deki çocuğu inşallah seçeceğiz. İnşallah gidip de şey yapmasın da yine bir uzun seçmesin de. Yok ben yani şey iki alırsak şemize en iyisi yani bu draftta da en potansiyeli oyuncular gene uzun. Yani işte o sıkıntı. Ee, belki bu sezon e, atıyorum bir iki seçersek şey yapabiliriz draft hakkımızı takas edebiliriz. Çünkü hakikaten artık ihtiyacımız yok yani. Ama yani ben Federer'in elinde bu kadar draft varken akıllı bir genel menajer bence onu çok iyi kullanabilir ya. Böyle bir şey var. Orada şöyle bir şey de var. Ee, yani gene, şimdi o draft konusu konuşuruz ama. Yani o yıllarda tartışılır. Sana ihtiyaç olan şeyi almak almalısın yoksa en potansiyel mi almalısın? Şimdi eldeki hocadan daha mı mi iyi daha mı kötü bir oturup düşünmen lazım. Mesela Okafor daha iyi diye düşünüyorsan gidip onu almalısın bence ona bakarsan. Eldekiye işte takas etmelisin. Bir tartışma konusu. O, onu şey yapalım. O zaman Mirotiçe geldin de şöyle soracağım ben sana. Aslında o Chicago konusunda aklına geldiydi. Butler'ı falan konuşurken. Hani de aslında bu kadar hani sakatlık yaşanmasaydı ona sarılırlar mıydı? O da belli değil. Yani sonuçta koçu belli, ee, adam belli bir dönem ya, bir maçta girmiş hayatta bir maç oynatmadı yani. Ee, garip bir koçu var. Ya i̇şte dediğimiz gibi ee, çok iyi bir. Yani için ee, zaten uzun vadede geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında Chicago'yla anlaşmıştı o yani bizde olarak yasal olarak anlaşamıyorsun ama ee, anlaşmıştı güçlendi eee, potansiyel olarak büyük potansiyeli var büyük bir maç zaten yıldız olması çok fazla bekleniyordu ben orada işte mesela Gasol'dan böyle bir performans yaptım bu sezon. İşte Gasol kendi kafamda Chicago'yı kurarken sezon öncesi biraz hiç böyle bir katkı verir. Gasol işte ortadan bir katkı verir diye düşünüyordum. Ama işte Gasol'un ekstra katkısından sonra o da bir rotasyonda biraz sıkıntı yaşadı. Bir de e, Ocak ayında çaylak duvarına çarptı o bir yer. Yani çok kötü şut atıyordu. Ama şu an hakikaten cidden çok fonda ve çok winner bir şekilde oynuyor. Ama uzun vadede dört Noviski falan yarıştırılıyor. Yani Noviski gibi oyuncu olması imkanı yok. Novitski çok farklı bir oyuncuydu. Çok farklı bir skorardı. Evet, Mürtüs çok iyi bir oyuncu olacak. Mütçüman işte önümüzdeki yıllarda All Star olarak da göreceğiz. Ama bir Novitski seviyesinde değil. Yani yetenek Demekten olarak değil. De bu kadar da bitmemek yani. Abartmamak lazım. Abartmamak lazım. lazım. Ya. ya oyuncuya da haksızlık oluyor. Sonra başlıyorlar. Leş oyuncu demek. En sevmediğini yaptır. Yani Tabii. Peki, ya Gerçi sen Noel'e o kadar şey yaptın. Noel şu an çaylak yarışında da önde gidiyor. Yani Andrew Wiggins'i sollamış şu an. Yani, onu şu an şey böyle çok bilgi olarak geldi bana. Şu an öyle. NBA.com'da ee, da onu öyle gösteriyorlar. Herhalde son dönemdeki performansla ilgili ama ben herhalde yani sponsorlarla şeyle falan Wiggins'e vereceklerini düşünüyorum. Çünkü yani en başta konuştuğumuz konuya gelecek. Noel'de bütün sezon iyi oynamadı. Wiggins e gene bir şekilde e, çaylakların arasında kötü bir yani Park'ın da... Büyük ihtimalle Sparker sakatlanmasa bence alacak gibiydi. Yani Sol dönemde biraz o daha şey bir performans gösteriyordu. Daha dominant performans gösteriyordu. Ve takımın başarısına direkt katkısı vardı. Takımın play-off'ta düşünürsek sanki e, şey olabilirdi. Parker sakatlanmasa farklı şey olabilirdi. Siz o zaman son bir onu da Ben çok umutluydum çünkü e, en az Kenan Sipahi kadar manevi kardeşim olan Elfrut Payton. Hı. Ya mesela sezona Payton, Payton sezona çok yavaş girdi. Orlando'da. Hı hı. Yani şöyle bir şey var. Geçen gün galiba arka arka iki defa Tırpıl double, double son maçtaki istatistik herimesi 15.2 sayı 8.1 asist. 7 deri mantı. Ya onların e, önce çok iyi bir coach seçmeleri lazım. Zaten takım olarak Orlando'nun. Ben Peyton'dan şey olarak iki program önce konuştuğumuzda şey demiştim. Şutu olmadan ümitsizim demiştim. E, geçen gün işte senle konuştuktan sonra aklıma geldi. Biraz incelemelerde bulundum, okudum filan. Şutu konusunda çok fazlasıyla çalışıyormuş hatta atata tekniğini değiştirmesi konusunda işte NBA'de malum teknik şut tekniği konuşuldu. Değişmek konusu uzman kişiler var. Onlarla çalışıyormuş ve işte önümüzdeki sezon daha güvenli daha fazla şut atacak işte daha şey atacak diye galiba koçla konuşmuş. Ben geçen izlediğimde mesela 2 3 üç, üçlük atmıştı. Eskiden denemiyordu bile. Yani orada top geldiğinde bekliyordu. Tekrardan uzunlu çağırıyordu. İkiyle oynuyordu. Şey 122 ya felaket. Yani çok kötü. Fuarlar atışta da zaten çok kötü. Ya eğer bunu çözerse yani bu çözerse dediğim çok elit bir işte değil. Ama yani ceza şut yani cezae bırakılmayacak bir şekilde oyuncu olursa bence işte o şey muhabbet konuşulur yıllardır. İşte Chris Paul'la derim videomuz işte eski çağların gardlarının son modeliydi diye. Bence o tarzda bir guard olup NBA adam atan kişi olacak ve en potansiyel kartlardan İstatistik bir tanesi olacak. Ya bir de sen o serbest satış şeyi de şey Android durumunda rahmet okutuyor ya. Yani o <gülüyor> şaşırtıcı yani hani tamam 3 sayı atamayabilirsin de serbest atış şaş ama bir istatistiklerine ben de baktım. Şutunu biraz daha Allah'tan toparladı, Geliştir. geliştirdi ama bir de ya yani sen dedi çok önemli abi koç önemli bu konuda ya. Ya adam akıllı bir koçun olacak yani yani şimdi onlar e, şey geçici konuşa devam ediyorlar önümüzdeki son iyi bir konu seçerlerse ya bir de yani bu konuda ben mesela şeylere hiç inanmıyorum e, mesela uzunlar yıllardır hep şeyle çalışıyor e, olucu yuvanla çalışıyor filan yani saçma yani hiç, hiç ben bir gelişimi görmedim ama e, şeylerin uzunlar bakımından görmedim kısalarda bu konusunda çok fazlasıyla ekmekken yiyen şeyler oluyor e, mesela Kobe daha çok yaramıştı Posta bunu geliştirmiştim kaç yaşından sonra. Kısalara böyle mentor koçlar daha çok işe yarıyor. O yüzden iyi bir de mentor koç bulurlarsa biraz da şutunu geliştirirse çok önemli bir oyuncu olabilir. Ki, Çünkü Wiener de bir karakter. Yani ki mesela Russell Westbrook'un mentoru Morris Chicks'ti. Gelişiminde önemli katkısı olmuştu Morris Chicks'in. <gülüyor> Biraderin yani, aklıma geldiyse sen öyle deyince Orlando'nun <gülüyor> yeni koç bulması lazım ama bir artık Aldin Cengiz mi olur? Başkası mı olur bilmiyorum ama birini ha. bulmaları lazım. Ya da artık Spurs bence doğru bakacaklar. Ya var orada 2 üç tane kişi kaldıysa onu da alsınlar bari. Adamı kurtar <gülüyor> ya, bilmiyorum Adam kimin yardım koysa eski bize sonra baş koç olarak başka takım oluyor. Yetmez gibi şeyde başladı artık. Denebileyim San Antonio'nun e, yönetim kadrosundaki yardımcı asistan şeyleri falan da almaya başladılar. Ee, yani Atlanta mı geçen gün almış? E, Öyle e, bir olarak çıkıyor. İngiltere genel menajeri zaten. San Antonio oradan, oradan çıkıyor ama belli. E, sen... Greg Popovic başına iş alıyor yalnız. Aynen aynen. Yani Kimi yöneticilerse şey çıkıyor. Ama... Şey, bu arada Yılın Koç'u konuşurken e, şu an mütahtiyince aklına geldi. E, yani bu iki ismi öldük de. Ciddi anlamda mesela Sinizir geçen küçük programcıcı konuştu, besteimiz bunlar iki 3 yıl sonra ödülün ciddi adayı olacak diye düşünüyorum. Bir de bu ödülün biliyorsun belli bir laneti var o genelde. Alacak atıyor. Yani ben alacak koçun pek istekli olacağını düşünmüyorum Peki. o yüzden. George Karl ödülü aldıktan sonra ya zaten Denver'in George Karl'ı neden gönderdi diye bir tartışma konusu. Onları konuşacağız. Evet, e zaten dediler. yapılanma takımlarını ayrıca bir konuşacağız haftaya. Orada Utah'ı bastını. Çünkü yutak konusunda şey var. Ben forumlarını falan inceledim. Onu özellikle trade work konusunu konuşmak lazım. E, Kuyun hocam yeter artık. Bu adamı süre verme. O süre verme diyorlar bundan böyle. Çok sorumsuz Hiç diye yok. okudum ben. Yani atıp gidiyormuş e, Kuyun hocanın da yapacağı bir şey yok. elde gard yok. Ya yani ne yapacak? Ya bundan... kullanacak onu kullanacak. Ya o konuda konuşuruz da ben o konuda önceden böyle bir şey söyleyeyim. Ee, ya ben o şeyi sevmiyorum. ...yapılanma olan takımların her şeyi draft olarak düşünmesi bana saçma geliyor. Yani, yani draft'tan... Iki, bu sonra draft ikinci iki numara seçeriz. Yani bunun yerine Free Agent piyasasından e, bir oyuncuyu denemeleri bence daha mantıklı. Yani bir oyuncunun peşinden koşmaları daha mantıklı geliyor. E, o yüzden yani yapılanmayı sırf draft üzerinden gitmek... Yani, benim, yani mesela Oklahoma yıllarda bu konuda örnek verir. Uzun vadede her takımın bu şekilde yararlanabildiğini düşünmüyorum. O yüzden yıllarını... Yani yıllardır yapılan takımlar var. Draft'tan uygun adamı seçeceğiz diye. Ya uygun yüzden... adamı bulduğun zaman da olmuyor. Yani Detroit uygun parçalar buldu. Ama olmadı. Ona, onu da haftaya o zaman ayrıca konuştum. Bu arada gereksiz bir bilgi vereyim. E, Quinn Snyder'a işte Coach Q diyorlarmış. Yani ne, <gülüyor> ne gereği var diyeceksin şimdi bunu söylemedin de lakabı olmuş koçku yudu çağ koç çağırıyorlarmış Yok, Yani ben de söylemek söylemekte sıkıntı çekiyordum. Ben de bundan sonra yani koçku diyeceğim. Lakapları ben de dedim adamın ismi biraz sıkıntılı. Bir de onun giflerini falan yapmışlar, vayınlarını koyuyorlar, cesmimiklerinden dolayı. Evet. Baya da bir içinde <gülüyor> şey yapıyorlarmış, eğleniyorlarmış onun cesmimikleriyle. Ya evet, ya şey o konuda sen eğlenmek deyince aklıma geldi. Dünyazmışlar bizi Porto'da. Montu, Montu'ya da işte Mimoris Pumiklas'ın koçu da bayağı herkes seviyormuş. Arkadaş gibilermiş. Yani ben o adamla arkadaş olmam da <gülüyor> yani ne diyeyim? <gülüyor> ya orada bence işte ya, takımla arkadaş olmak işte şeymiş falan. Tabi o da çok şeymiş. genç bir koç. 43 Des yaşında falan olması lazım. Yani çok destek eden bir şey değil. Bana koç olarak isterse dünyanın en iyi arkadaşı olsun. Bana önemli olan takımla ne kadar verim aldı olmalı bence. Çünkü genelde o tarz şeylere önem verilir. İşte, ee, takımın yıldızları falan genelde şey der, biz bu koşta iyi anlaşıyoruz. Scott örneği var işte. E, yani yıllardır bitmiyor. Yani o konuda bence çok oyuncuların dediklerine bakmamak lazım. Yani, zaten başarılı koçların çoğu da belli bir mesafeyi koruyan koşlar. Ve bunları haftaya tabii, zaten tabii. daha derinlemesine konuşuruz. Ödül programı da iyi ki ayrı yapmışız. <gülüyor> Yoksa 3 saate falan bulacaktı. Yapalım. Hatta belki sürpriz konuklarımız olabilir, onu da söyleyelim. Tabii, evet. Ee, Bekliyoruz. Bekliyoruz sürpriz konuklarımızı. Bizim Süha Şut isim verelim. Erdem, A Erdem Aydın, e, gizemli başyazarımız. Heyecanını yenerse o da aramızda Aynen. olacak. Ee, Gelirse ancak katlaka laf onun onu şimdiden söyleyeyim. O haberini <gülüyor> Kovarım programı. Bakalım o zaman e, son, son söyleyeceğim bir şey varsa alalım. Yani toparlarsak yani yerlere yazalım bence yarın öbür gün çıktığında şey yaparız ee, o dizlerle elinde konuşuruz. Koç şey yılın yöneticisi olarak Deniferi Feri'ye şey verdik, verdik. Feri'ye verdik. Yılın koç olarak Badon seninle ayrıldık. Ben, sen. ben Simco'ya sim sim verdim. Ee, yılın Çaylağı herhalde sen ee... Yılın Çaylağı'na kim olduğunu söylemedin abi sen. Ben seni sevdiğim için Deniz Noel <gülüyor> Biz ilk yıl, arka arka yılın çağrını dinle alalım. Ben de pek... Nellist'i o halde ama... Büyük ihtimalle Biggins'e verirler. Ee, yılın soğumacısı Yandere için... Andra Jordan demiştik. Altıncı adam zaten tartışmıyoruz hiç bile. Ee, Enfim yödel için ortadan ikiye bölmek. Yani, yani, gibi. bir <gülüyor> bidonu da Phil Jackson, New York Mix. <gülüyor> aynen, aynen, aynen. Ee, bu şekilde. Tamamladık. Buradan da Ricky Hikmana da geçmiş olsun diyelim. Bugün çok çok çok çok üzüntü. Talisini sakatlık oldu, yani. o yüzden de bu sefer kapatırken Boktan'a da Drivo'da fazla selam gönderemiyoruz. Yani hakikaten o ben ee, otobüsteyken ya dedim gece program yapacağız, bir Boktan'ın üçlüğünü falan konuşuruz dedim ama Hikmnan gerçekten yani final fora giden bir takım için yani o yolda olan bir takım için üzüntü verici oldu. İnşallah. Ee... Ya bir de sıkıntı. Dolayısının içinde bir sakatlık olur. Ne bileyim işte turnike atarken falan sakatlanır. Hmm. Genel verirsin. Çok çok ters bir anda çok gereksiz bir Yani çok kötü bir sakatlık oldu. Hmm. Yapacak bir şey yok. Nazar varmış. Nazar çıkardığı zaman. Yani Allah sakatlıktan uzak tutsun bütün oyuncuları öyle diyelim. Aynen aynen. Ergin, Hocam <gülüyor> Ergin Hocamı da seviyoruz. Bilmiyorum belki seneye Darüşşafaka'nın başında da görebiliriz. Ya da Avrupa'ya gider. milan Ama ben şunu söyleyeyim yani. E ben Arjantin'a tamam milyoner falan giderse o yapıda başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani, tabii, tabii. yani burada biz şakasına bazen Arjantin'a takılıyoruz sonun ama Tabii tabii canım. Ya ben hala diyorum milli takım koçu kesinlikle Arjantin olması gerektiğini düşünüyorum. Son en Türk başkanı seviyoruz. Tabii yani, bekleyelim. İnşallah bugün gün röportajda yapacağız onunla. Senin sonra. <Gülüyor> i̇nşallah. O zaman bu haftalık yüzden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek Hı, üzere öyle. diyelim. Aynen. Eee... Ay, aklıma bir şey geldi abi kısa bakma gene kapatmana <gülüyor> engel oldum <gülüyor> Ufuk sadece beni unfall etmiş onun pozitüsünü yaşıyorum bir haftadır Ufuk, Sence, Ufuk hocama da buradan kılıldığımı söylemek istiyorum kısa bakma programı kapatırken tekrar, tekrar araya girdim daha iyi analiz Gran Canaria'yı yani sana <gülüyor> yani, daha. O beni üzdü yani Gran Canaria maçı çok güvenmiştim aynen. hepinize direndim Zon Basket'in <gülüyor> Yani bilmiyorum ya bu o yüzden çiziyorum üstünü Hocası yani haber olsun. Üstünü çizdik haberin olsun. <gülüyor> o zaman buradan Dušanović'e de selamlarımızı yollayalım. Hocamı, dedemizi seviyoruz. <gülüyor> Aynen. Bu hafta kıracak şey bulamamış Olympiakos'un yerinde Olympiakos. en azından bizim Boktanović'e benzerliğinden dolayı e, yeni bir fenomen haline gelen Etem sevindi üç olması Olympiakos foru olarak. Aynen. Aynen. onu sevindir. sevindirdik diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. O şekil.